Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ve eshab Kiram'ın Medine'ye hicretiyle Müslümanlar için yeni bir devirde başlamış oldu. Efendimizin Mekke'den Medine'ye hicret etmekte olduğu duyulunca, bu olay Medine'de büyük bir sevinçle karşılandı. Müslümanlar onları karşılamak için yollara düştüler. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Kuba'ya gelince orada ilk mescidi yaptırdı. Orada on gün kadar kaldıktan sonra Medine'ye hareket ettiler. Cuma günü Ranuna Vadisi'nden geçerken öyle olmuştu. Burada cuma namazının farz olduğunu bildirdiler ve orada ilk cuma namazı kılındı. Medine'ye varınca görülmemiş bir sevgi ve tezahüratla karşılandı. Bu sırada, Medine'de Yemen'den gelip yerleşmiş olan Evs ve Hazreç kabileleri ve Beni Kaynuka, Beni Nadir ve Beni Kurayza adında üç Yahudik kabilesi bulunuyordu. Mekkeli Müslümanların gelip, Medine'de bulunan Müslümanlarla her bakımdan yardımlaşmak üzere kardeşlik kurmaları, Medine'nin havasını değiştirdi. İlk zamanlarda, Medine'de bir mescit olmadığı için Efendimiz Aleyhisselam'ın bulunduğu her yerde cemaatle namaz kılınıyordu. Daha sonra Efendimizin Medine'ye ilk geldikleri gün devesinin çöktüğü arsa satın alındı ve oraya bir mescit inşa edildi. Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem'in kalmakta olduğu Eshab-ı Kiram'dan Ebu Eyyub el-Ensari Halid bin Zeyd radiyallahu Anın evinden, mescidin bitişinde yapılan bu odalara taşındı eşyalar. Ayrıca mallarını, mülklerini Mekke'de bırakarak, hicret eden Müslümanlarla, Medineli Müslümanlar arasında kardeşlik bağı kuruldu. Her Medineli Müslüman, Mekke'den gelen Müslümanlardan birini evine aldı, malına ortak etti. Evi, Ailesi olmayan 70'ten fazla fakir Müslüman da mescidin avlusunda yapılan sofada ikamet ettiler. Bütün ihtiyaçları burada karşılandı. Bunlara eshab Suffe deniyor. Bu güzel insanlar Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'ın yanından ayrılmaz, söylediklerini ezberler, İslamiyet'i iyice öğrenirlerdi. Medine dışındaki yerlere İslamiyet'i öğretmek üzere işte buralardan öğretici muallimler gönderilirdi. Bir sene geçti. Hicretin birinci yılında Medine'de mescit yapıldıktan sonra günde beş vakit ezan okunmaya başlandı. Yine bu sene Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam Hazreti Ebubekir radıyallahu anın kızı Hazreti Ayşe annemizle Evlendi. Her sene hac mevsiminde, çevreden Kâbe'deki putlara tapmak için gelen Arap kabilelerinden kazanç sağlayan müşrikler, bu kazancın ellerinden kaçması endişesine kapıldılar. Ayrıca Mekkeli müşriklerin Şam ticaret yolu da Medine yakınlarından geçiyordu. Müslümanların bu yolu kapamasından korkan müşrikler, yeni çareler aramaya koyuldular. Hicretten sonra, Medine'de birleşen Müslümanların karşısında Mekkeli müşrikler, Medine'de de ve çevresinde bulunan Yahudiler ve münafıklar olmak üzere üç çeşit düşmanlar vardı. Bu bakımdan tehlike daha çok artmıştı. Böylesine mühim ve tehlikeli bir durum karşısında Peygamber Efendimiz tarafından yeni yeni tedbirler alındı. Medine'de bulunan Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki anlaşmazlıkları düzeltip onları birbirine dost yaptı. Yahudi kabileleriyle de anlaşmalar yapıldı. Bu anlaşmaya göre Yahudiler kendi dinlerinde serbest kalacak ancak Medine'ye dışarıdan yapılacak her türlü düşman saldırısına karşı, Müslümanlarla birlikte omuz omuza vatanlarını koruyacaklardı. Yahudilerle Müslümanlar arasında bir anlaşmazlık çıkarsa, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hakemliğini kabul edeceklerdi. Bundan başka, Mekke civarındaki diğer kabilelerle de barış anlaşmaları yapıldı. Mekkelilerin Şam ticaret yolu kapatıldı. Medine'de bulunan Müslümanların o zaman ilk nüfus sayımı yapıldı. 1500 civarında bulunan Müslümanlar için nüfus defteri de tutuldu. Sevgili Peygamberimiz, Medine'nin asayişini korumak, düşmanların durumunu kontrol etmek için devriyeler tertipledi. Muhtemel düşman saldırılarına karşı nöbet tutuluyordu. Hazreti Hamza'nın, Hazreti Ubeyde İbni Haris'in ve Hazreti Sa'd bin Ebi Vakkas'ın komutasında olmak üzere 5 ve 400 arasında değişen üç seriye hazırlandı. Hicretin ikinci yılında cihada, düşmanla harbe izin verildi. Önce yalnız savunma amaçlı izin verilmesi üzerine ilk gazalar yapılmaya başlandı. Medine devrinde yapılan gazaların sayısı 20 idi. Seriyeler daha fazla. Cihada izin verilmesi, Kur'an-ı Kerim'de Hicr suresinde, Hal suresinde ve Bakara surelerinde bildirilmişti. Hicretin ikinci yılı olaylarından diğer önemli bir hadisede, daha önce Kudüs'e karşı namaz kılınmaktayken, Kabe'nin seçilmesi yani Allahu Teala'nın Kâbe'ye yönelerek namaz kılmayı emretmesiydi. Kıblenin Kâbe olmasından bir ay gibi sonra, hicretten 18 ay sonra diyelim, Şaban ayının onuncu günü oruç farz oldu. Bedir gazasından bir ay önce. Yine bu sene Ramazan ayında teravih namazı kılınmaya başlandı. Ve sadakayı fıtır vermekte vacib oldu. Hicretin ikinci yılında Ramazan ayında zekat vermekte farz oldu. Hicretin ikinci yılında Zilhicce ayında kurban kesmek ve bayram namazı kılmakta vacip oldu. <gülüyor> Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam Medine'ye hicret ettikten sonra Medine'de bütün işleri ve münasebetleri tertibe koyup, Müslümanları güçlü bir duruma getirdi. Böylece İslamiyet her geçen gün yayılıyor ve Müslümanlar gitgide kuvvetleniyordu. Hicretin ikinci yılında Mekkeli müşrikler her aileden sermaye alıp bir kervanı Şam'a gönderdiler. Başlarında Ebu Süfyan vardı. Kervan mallarını sattıktan sonra kar ile silah satın aldı. Peygamber Efendimiz, Silahların Mekkeli müşriklerin eline geçmesini önlemek için 313 esabı kiramla Kervan'ın yolunu kesmek için Medine'den çıktı. Kervan başka yoldan Mekke'ye giderken Mekkeli müşriklerde bin kişilik bir ordu hazırlayıp gönderdiler. Medine dışında Bedir denilen yerde iki ordu karşılaştı ve meşhur Bedir savaşı orada yapıldı. Bu savaşta Müslümanların sayısı 313 kişiydi. Müşriklerle yapılan bu ilk savaşta Müslümanlar ilk parlak zaferi kazandılar. Başta Ebu Cehil olmak üzere müşriklerin ileri gelenleri bu savaşta öldürüldü. Yine bir kısmı ileri gelenleri olmak üzere 70'i esir alındı. Daha sonra bu esirlerin bir kısmı fidye karşılığı, ve okuma-yazma bilenleri de, Medine'li on çocuğa okuma-yazma öğretmek şartıyla serbest bırakıldı. Bu hadise, Mekke ve Medine'den birçok kimsenin Müslüman olmasına sebep oluyordu. Bedir Savaşı'nda Müslümanların galip gelmesi, Medine'deki Yahudileri endişelendirdi. Münafıklarla birleşen Beni Kaynuka Yahudileri, sevgili peygamberimizle yaptıkları vatandaşlık anlaşmasını bozarak harbe karar verdiler. Bunun üzerine yapılan Beni Kaynuka gazasında yenilip teslim olan Yahudiler, Medine'den çıkartıldı. Ve hicretin üçüncü senesi. Sevik gazvesi, Necd gazvesi, Zeyd bin Harise seriyesi, ve Muhammed bin Mesleme seriyesi yapıldı. Aynı yıl, Efendimiz aleyhisselamın kızı Ümmü Gülsüm'ü, Hazreti Osman radıyallahu anh ile evlendirdi. Ve yine, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın kızı, Hafsa'yı kendi nikahlarını aldılar. Hazreti Hasan radıyallahu anh da, hicretin üçüncü yılında dünyaya geldi. Ayrıca, Şevval ayında, Uhud gazvesi yapıldı. Bedir Savaşı'nda yenilen müşrikler bir yıl sonra 3000 bin kişilik bir kuvvetle Medine'nin üzerine yürüdü. Müşriklerin bu saldırısına karşı bin kişilik bir ordu hazırlandı ve düşman Uhud Dağı'nda karşılandı. Bir müdafaa savaşı olan Uhud Savaşı'nda sevgili Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellem mübarek dişi kırıldı Mübarek yüzü kanadı ve mübarek dudağı yaralandı. O savaşta Hazreti Hamza rıyalallahu an şehit edildi. Bundan başka muhacir ve ensardan 70 sahabi de şehit oldu. Hicretten sonra dördüncü yıldayız, yani Medine döneminin. 4. Yılında Uhud Savaşı'ndan sonra hicretin 4. Yılında Beni Nadir gazası yapıldı. Niçin yapıldı? Daha önce Müslümanlarla anlaşma yapan Yahudi kabilelerden olan o Beni Nadir Uhud Savaşı'ndan sonra Efendimiz'e suikast yapmaya kalkışarak anlaşmayı bozmuş oldular. Böylelikle bu savaş kaçınılmaz oldu. Münafıkların kendilerini destekleyeceklerini söylemeleri üzerine de anlaşmayı yenilemeye yanaşmadılar. Bu sebeple yapılan savaşta Beni nadir kabilesi Medine'den tamamen çıkartıldı. Böylece Müslümanların Medine'deki durumu daha da kuvvetlendi. Medine civarında bulunan iki kabile, Peygamber Efendimiz'e elçi göndererek, kendilerine İslamiyeti öğretmek üzere bir muallim öğretmen istediler. Bu istek üzerine 10 kişi gönderildi. Reci denilen yere vardıklarında 200 kişilik bir düşman hücumuna uğrayan o heyetten 8 kişi şehit oldu. Bu hadiseye Reci vakası denir. Büyük bir oyun oynanmış ve kendilerine İslam'ı öğretmek üzere gönderilen on kişiden sekizini şehit etmişlerdi. Yine Necid Şehi Ebu Beran'ın, Medine'ye gelip kendilerini irşad için muallimler istemesi üzerine, irşad için Eshab-ı Kiram'dan 70 kişilik bir heyet gönderildi. Ashab-ı Suffa'dan olan bu irşad heyeti, bir maun edenilen yere vardıklarında, yine kandırıldılar. Necidliler, Verdikleri teminata rağmen ihanet ettiler. üzerlerine gönderdikleri bir orduyla bu yetmiş sahabenin hepsini şehit ettiler. Bu hadise de yine dördüncü yılda oldu ve bir maune faciası adıyla bilindi. Dördüncü yılda aklımızda tutması tutmamız gereken olaylardan bir tanesi de. İçki içmenin haram kılınmasıydı. İçki içmeyi haram kılan ayet i kerime, bu yılda dördüncü senede indi. Ayrıca, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ümmü Seleme annemizle evlendi. Ümmü Seleme, annemizin kocası, Uhud savaşında yaralanmış, sonra vefat etmişti. Sevgili Efendimiz, İhtiyar ve çocukları olan Ümmü Seleme Radıyallahu anhayı kendisine nikahlayarak onu zor durumdan kurtarıp himayelerine aldılar. Hicretten sonra beşinci yıl bu defa yine büyük bir savaş vardı. Hendek Savaşı. Müşriklerin Medine üzerine yaptıkları üçüncü aslında son saldırıydı bu. Bu savaşta Beni nadir Yahudileri ve müşriklerin beraberce hazırladıkları 10 bin kişilik bir ordu vardı. Müslümanlar, Medine'nin etrafına geniş ve derin bir hendek kazdırıp, 3000 bin kişilik bir orduyla düşmana karşı durdu. Tam bir ay süren kuşatmada, Medine'de bulunan Beni Kureyza Yahudileri de, Efendimiz'de yaptıkları anlaşmayı bozduğu, Müslümanları arkadan vurmaya kalkıştı. Neticede kuvvetli bir fırtınaya ve şiddetli yağmuru tutularak darmadağın olan düşman ordusu perişan ve panik halinde Mekke'ye döndü. Sizlerle paylaştığım bu hadise Kur'an-ı Kerim'de Ahzab Suresinin 9. ayetinde mealen şöyle anlatılmaktadır. Ey iman edenler Allah'ın size olan nimetlerini hatırlayınız. Hani ordular saldırmıştı da biz onların üzerine bir rüzgar ve sizin görmediğiniz meleklerden ordular göndermiştik. Hendek Savaşı Bu savaştan sonra peygamberimiz Aleyhissalatu vesselam Artık nöbetsizindir. Bundan sonra Kureyş sizin üzerinize gelemez buyurdular. Şanlı Peygamberimiz Hendek Savaşı'ndan Medine'ye dönünce Eshab-ı silahlarını çıkarmadan Hendek Savaşı sırasında ihanet ederek müşriklerle birleşip Müslümanları arkadan vurmak isteyen Beni Kureyza Yahudileri üzerine hareket emri verdi. Neticede teslim olan bu kabileye, haklarında kendi kitapları Tevrat'ın hükmü uygulandı. Teyemmüm ayetiyle hacın farz olduğunu bildiren ayetlerde yine aynı sene, hicretin beşinci yılında nazil oldu. Hicretin altıncı yılındayız. Mekke dışındaki müşriklerle müreysi gazası yapıldı. Mekkeli müşriklerin İslamiyet'i resmen bir devlet olarak tanımak zorunda kaldıkları Hudeybiye anlaşması da yine bu sene yapıldı. Yine bu yılda Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam bütün insanlara peygamber olarak gönderildiğini bildirmek için, İslamiyet'i her tarafa yaymak için ayrıca Bizans'a, İran'a, Habeş'e, Mısır'a, Gassan'a ve Yemame hükümdarlarına elçiler, ve mektuplar gönderdi, İslam'a davet etti. Bu davet karşısında Habeş hükümdarı Müslüman oldu, Bizans imparatoru elçiye iyi muamele yaptı. Mısır hakimi güzel hediyeler gönderdi. İran Şahı ve gazsan Bey'i ise elçilere hakaret ederek sert davrandılar. Yemame Bey ise boş ve manasız tekliflerde bulundu. İslam bu yıllarda yine ilerlemeye devam etti. Hicretin yedinci yılında İslamiyet Arap Yarımadası'nda süratle yayılmaya başladı ve düşmanlar oldukça tesirsiz hale getirildi. Bu yılda vuku bulan mühim hadiselerden birkaç tanesini paylaşalım. Elbette Hayber'in fethidir. Hazreti Ali radiyallahu kahramanlıklarının anıldığı Hayber'dir. Efendimiz Aleyhisselatu vesselam Medine'ye hicret etmesinden sonra yine Yahudi kabileleriyle anlaşma yapıldı. Ama yine bu kabileler önceden olduğu gibi sözlerinde durmadılar. Mekkeli müşriklerle birleştiler ve Müslümanlara ihanet ettiler. Bu sebeple de Medine'den çıkarıldılar. Bunlardan Beni Nadir kabilesi Hayber'e yerleşmişti. Müslümanlar 1600 kişilik bir orduyla Hayber üzerine gitti ve bir hafta süren kuşatmadan sonra Hayber alındı. Böylece Yahudi tehlikesi ve fitnesi tamamen ortadan kalktı. Yine hicretin 7. senesinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Eshab-ı Kiram'la beraber ki 2000 kişi neredeyse vardı yanlarında. Hep beraber Mekke'ye gittiler, Kabe'yi tavaf ettiler. Mekkeliler üzerinde büyük bir tesir bırakan bu ziyaret üzerine önde gelen birçok kimse Müslüman oldu. İslam'ın ilk yıllarında Mekke'den Habeşistan'a hicret eden Müslümanlar da yine bu yılda Medine'ye tekrar geldiler. Hicretin 8. senesinde Mu'te savaşı yapıldı. İslam'a davet için giden bir elçinin şehit edilmesi üzerine bu savaş yapılmıştı. Tam 100 bin kişilik Rum ordusuna karşı, 3 bin İslam mücahidinin çok büyük kahramanlıklar gösterdiği bir savaştı. Bu savaşta geri çekilmek zorunda kalan Rumların güçleri kırıldı. Ve unutmadan o sene içinde belki olan hadiselerin en önemlisi Mekke'nin fethiydi. On senelik bir zaman için Hudeybiye anlaşmasını imzalayan Kureyşliler, aradan iki yıl geçmeden Yahudiler gibi onlar da anlaşmayı bozdular. Müslümanlar Kureyşlilerden yapılan anlaşmaya uymalarını istediler. Müşrikler buna yanaşmayınca 10.000 bin kişilik bir kuvvetle Mekke üzerine yüründü ve Arap Yarımadası'nda puta tapıcılığın merkezi olan Mekke fethedildi. Bütün putlar kırıldı, Kâbe putlardan tamamen temizlendi. 20 seneden beri Müslümanlara amansız düşmanlık yapan müşriklerin gücü tamamen kırıldı. Şanlı Peygamberimizin affına kavuşup çoğu Müslüman oldu. Mekke'nin fethinden sonra Hevazin ve Sakif kabileleri, Saad oğulları gibi bazı küçük kabileleri de yanlarını alarak 20.000 kişilik bir orduyla harekete geçtiler. Müslümanlar da 12.000 kişilik bir orduyla üzerlerine gidip bu müttefik müşrik ordusunu mağlup etti. Bu düşman kabileler Taif'e sığınarak yeniden savaşa hazırlanmaya başladılar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Taif'i 20 gün kuşatma altında tuttuktan sonra bu kuşatmayı kaldırdı. Bir sene sonra zaten Taifliler kendi istekleriyle Müslüman oldular. Ve hicretin 9. Yılı Yine İslam büyük bir hızla yayılıyor. Bir taraftan bölük bölük insanlar Medine'ye gelip Müslüman oluyorlar. Diğer taraftan İslamiyet'i kabul eden kabilelerin dini ve idari işlerini yürütmek için memurlar gönderiliyor, valiler gönderiliyor oralara. Tabii ki İslam'ın yayılmasını engellemek isteyen devletler de var. Bunlardan biri de o zamanın en güçlü devletleri arasında yer alan Bizans. Bizans Kayseri, Heraklius, Muhte Savaşı'ndan beri Arap Yarımadası'nı istila ederek İslamiyet'in yayılmasına son vermek istiyordu. Heraklius, Hristiyan Arapların ve diğer bir takım kabilelerin desteğini alıp, kendisi de 40 bin kişilik bir ordu toplayarak Medine üzerine yürümeye hazırlandı. Efendimiz aleyhisselam bu durumu haber alınca 30 bin kişilik bir ordu hazırladı. Bu hazırlıkta Eshab-ı Kiram mallarını da vererek fiilen büyük bir fedakarlık gösterdi. İslam ordusu, Tebük'e geldiği sırada, Müslümanların bu hazırlığını işiten Bizanslılar savaşmaktan çekindi ve geri döndü. Ve İslam ordusu, Tebük'te 20 gün kaldı. Şam'da bulaşıcı bir hastalık olan veba salgını olduğu duyulunca, Medine'ye döndüler. Böylece, Bizans'ın maneviyatı iyice kırıldı ve İslamiyet'in şanı, şerefi, her tarafta duyulmuş oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke devrinde sadece müşrikler ve Medine devrinde ise müşrikler, Yahudiler ve münafıklar olmak üzere üç çeşit düşmanla karşılaştı. Düşmanlar üçe yükseldi. Bunlardan müşrikler ve Yahudilerle yaptığı savaşlarda düşmanı mağlup ettiler, onları tesirsiz hale getirdiler ama münafıkların düşmanlıkları öyle meydanda değildi. Sinsice devam etti düşmanlıkları. Bunların yaptığı düşmanlıklardan biri de Müslümanlar arasına fitne sokmak maksadıyla Peygamber Efendimizin Medine'ye hicreti sırasında yaptırdığı mealen, temeli takva üzerine atıldığı buyrulan Kuba Mescidi karşısında, mescidi i yapmalarıdır. Neydi bu? Münafıkların, Kuba Camii'nin mescidinin cemaatine bölmek gibi, bozuk düşüncelerle yaptıkları bu mescid, Tevbe Suresinin 107 ve 108. ayetlerinin nazil olması üzerine yıkıldı. Bu hadiseden iki ay sonra, Başları olan Abdullah bin Übey'in ölmesiyle münafıklar dağılıp düşmanlık faaliyetleri sona erdi. İşte bu sene hicretin 9. senesinde İslam'ın belli başlı düşmanlarının karşı durma ve engelleme güçleri de büyük ölçüde sona erdirilmiş oldu. Yine geçmeden bu senede önemli olaylardan bir tanesi, Medine'ye birçok heyetin gelmesi. Bu bakımdan bu seneye, bu 9. seneye Senetölü Vüfud, Elçiler Yılı deniyor. Peygamber Efendimiz'e sallallahu aleyhi ve sellem gelen bu heyetler ya Müslüman olmak veya Müslüman olduklarını bildirmek üzere ya da kabul ettikleri İslamiyet'in esaslarını öğrenmek için geliyorlardı. Efendimiz de Müslüman olan bu kabilelere İslamiyet'i öğretmek için birçok vali tayin etti, öğretmenler gönderdi. İslam'ın beş şartından biri olan Hac yine 9. yılında farz kılındı. Ali İmran suresinin 96 ve 97. ayetleri nazil olunca, Eshab-ı Kiram'a bu bildirildi. O sene Hz. Ebubekir radıyallahu anı, 300 kişilik bir kafileye hac emiri tayin etti. Bu kafilede bulunan eshab kiram, Hazreti Ebu Bekir radiyallahu anh'ın emirliğinde Mekke'ye gitti. Bu sırada Ber'a'e suresinin ilk ayetleri nazil oldu. Bu ayetlerde muahede hakkındaki bazı hükümler bildirildi. Efendimiz aleyhisselam bunu bildirmek üzere Hazreti Ali Keremallahu ve Çeyi Mekke'ye gönderdi. Araplar arasında bu yıllarda yaygın bir gelenek vardı. Buna göre bir anlaşma yapılır. Eğer o yapılan anlaşma bozulursa bu anlaşmayı bizzat yapan veya onun tayin ettiği bir akrabası tarafından ilan olunurdu. Bu iş için Hazreti Ali radıyallahu an hac kafilesinin arkasından Mekke'ye gönderildi. Hazreti Ali Efendimiz kafile yetişip mekke'ye birlikte girdiler. Ebubekir radıyallahu an bir hutbe okudu, hac ibadetini anlattı ve tüm gerekler neyse ona göre hac ibadeti yapıldı. Burada önemli bir durum var. Onu da aktarayım. Bir hutbede şöyle buyuruldu, Ey insanlar! Ben size Resulullah tarafından gönderildim.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 Ve dördüncü madde, her kimin Müslümanlarla anlaşması varsa, müddeti bitinceye kadar buna sadık olacak anlaşmayı bozmayacak. Bunlar dışındakilere dört ay mühlet tanınmış. Yani bundan sonra hiçbir müşrik için anlaşma, himaye yoktu. Gerçekten o günden sonra hiçbir müşrik Kabe'ye gelmedi tavaf etmeye ve hiç kimse çıplak olarak Kabe'yi tavaf etmedi. Bu hususlar bildirildikten sonra zaten müşriklerden çoğunun Müslüman olduğunu görüyoruz. Sonra hac farizasını yerine getirenler Asab-ı Kiram tekrar Medine'ye döndüler. Ve son olarak 10 sene süren Medine döneminin 10. yılındayız. Hicretin 10. yılında Arap Yarımadası'nda İslam yayılmaya devam ediyor. Arabistan'ın her tarafından insanlar akın akın Medine'ye geliyor. Müslüman olmakla şereflenmek için sanki yarış ediyorlar birbirleriyle. Artık Arabistan'da Müslümanlara kafa tutacak tabiri caizse hiçbir kuvvet kalmamış. İslamiyet her tarafa hakim olmuş. Yine o 10. yılında Halid bin Velid radıyallahu anh, 400 mücahitle Yemen civarında bulunan Haris bin Kaab oğullarını İslama davet için gönderiliyor. Halit bin Velid radıyallahu an bu görevi yapıyor, onlarda davete icabet ediyorlar, Müslüman oluyorlar. Aynı yılda bu sefer Necranlı Hristiyanlarla barış anlaşması yapılıyor, bunlardan bir kısmı zaten kendilinden Müslüman oluyor. Son olarak, bu sene İslamiyet'in yayıldığı bütün beldelere, valiler ve zekat toplamak üzere görevliler gönderiliyor ve Veda Haccı da yapılıyor. Veda Haccı Hicretin 10. senesinde sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, hac için hazırlanıp, Medine'deki Müslümanların da hazırlanmalarını emir buyurdu. Medine dışında bulunan Müslümanlara da haber gönderildi. Bu haber üzerine binlerce Müslüman Medine'de toplanmaya başladı. Hazırlıklar tamamlanınca, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Zilkade ayının 25. günü, 40 bin kişilik bir kafile ile öğle namazından sonra Medine'den hareket etti. 100 kurbanlık deve götürdü. 10 gün süren yolculuktan sonra Zilhicce ayının dördüncü günü Mekke'ye vardılar. Yemen'den ve diğer beldelerden hac yapmak üzere gelenlerin de katılmasıyla Müslümanların sayısı 124 bine ulaştı. Zilhicce'nin sekizinci günü Mina'ya, dokuzuncu günü yani Arefe günü Arafat'a gidildi. Arafat Vadisi'nin ortasında öğleden sonra Efendimiz aleyhisselam Kusva adlı devesinin üstünde veda hutbesini okudu. Bu okunan hutbede kan davaları, faiz, kumar, her türlü zulüm gibi cahilliğe devrine ait bütün kötülüklerin kaldırıldığı duyuruldu. Allahu Teala'nın emirlerini ve yasaklarını, erkeklerin kadınlar ve kadınların da erkekler üzerindeki haklarını, Müslümanların kardeş olduğunu ve daha birçok hususu anlatıyordu bu hutbe. Bir anlamda da bu bir veda idi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Veda hutbesini okuduğu gün Bugün sizin dininizi kemale erdirdim. Üzerinize nimetimi tamamladım. Size din olarak İslam dinini seçtim. Mealindeki ayet nazil oldu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam Bu ayet-i kerime-i ı kiram okuyunca Hazreti Ebubekir radıyallahu an ağlamaya başladı. Eshab-ı kiram belki anlayamamış olacaklardı ki ağlamanın sebebi nedir diye sorduklarında Hazreti Ebubekir radıyallahu an bu ayet Resulullah'ın vefatının yakın olduğuna delalet ediyor. Onun için ağlıyorum buyurdu. 10 gün orada kaldılar. ''Veda haccı'' denilen o hacı yaptılar ve veda tavafı yaparak Medine'ye döndüler. Veda hacından sonra eshab Kiram, Efendimizin bildirdiği ve emrettiği şeyleri her gittikleri yerde anlattılar. O sene yani 10. yılda hicretin yalancılar da ortaya çıktı. Peygamberlik iddiasında bulunuyorlardı. Bunlardan biri de Yemen'de ortaya çıkan Esvedi Ansi'dir. Efendimizin emri üzere Esvedi Ansi Yemen'deki Müslümanlar tarafından evinde öldürüldü. Diğeri de Müseyleme tülke zaptı. Yine Ebubekir radıyallahu an Efendimiz aleyhisselatu vesselamın vefatından sonra Halit bin Velit radıyallahu an komandasında. Bu sahte peygamberlik iddiasında bulunan kişiye ordu gönderdi, Müseylem'e de öldürüldü. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretin 11. yılında hastalandılar. Vefatlarından kısa bir zaman önce Müslümanlar için büyük bir tehlike olan Bizans üzerine gönderilmek üzere Üssame bin Zeyd komutasında bir ordu hazırladılar. Ordu hareket etmek üzereydi lakin, Efendimiz aleyhisselamın hastalığı ağırlaşınca hareket etmedi. Bu ordu, daha sonra, Hazreti Ebubekir Bekir radiyallahu halifeliğinin ilk günlerinde, Bizans üzerine gitti, parlak bir zafer kazandı. Tabi, Ondan çok daha önemli olan bir hadise, yaklaşık bir ay sonra yaşanacaktı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Veda hacında Mina'da bulunduğu sırada, Allah'ın yardımı ve zafer günü gelip, insanların Allah'ın dinine akın akın girdiklerini görünce, Rabbini överek tesbih et, ondan Af dile çünkü o tövbeleri daima kabul eder mealindeki en son nazil olan Nasır suresi indiğinde kızları Hazreti Fatıma'yı çağırıp bana kendi vefatım haber verildi buyurdu. Bunun üzerine ağlamaya başlayan Fatıma annemiz radıyallahu anha bir teselli buldu şöyle buyuruldu ona ağlama. Zira benim ehlimden bana ilk kavuşan sen olacaksın. Cebrail aleyhisselam, Efendimiz'e her sene o zamana kadar nazil olan ayetleri okumak üzere, senede bir kere gelirdi. Vefat edeceği sene iki kere gelip, Kur'an-ı Kerim'i iki defa baştan sona okudu. Vefatından bir müddet önce, Baki mezarlığında ve Uhut'ta bulunan Müslümanların kabirini ziyaret etti, onlar için dua ve istiğfar etti. Baki mezarlığındayken yanında bulunan Ebu Muveyib'e dönerek, "Ey Muveyib, ben dünya hazineleriyle ahiret nimetlerini seçmede serbest bırakıldım. İstersen dünyada Baki ol, sonra cennete git." İstersen Allah'a kavuşmak hasıl olup cennete gir dediler. Ben Allah'a kavuşmayı ve sonra cenneti seçtim buyurdu. Sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem rivayetlerin çoğuna göre önce humma hastalığına tutuldu. Ateşli bir hastalıktı. Bu hastalık 13 gün kadar devam etti. Bu müddetin son sekiz gününü Hz. Ayşe radiyallahu anha annemizin odasında geçirdi. Hastalığının ilk günlerinde ve ateşi düştüğü sıralarda mescide çıkıp hesabına namaz kıldırıyordu. Lakin hastalığının ikinci gününde Hazreti Ali radiyallahu an ve Fazıl bin Abbas radiyallahu an kollarına girerek mescidi teşrif etti.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 Sonra minberden inip öğle namazını kıldırdı. Namazdan sonra tekrar minbere çıkıp, namazdan öncekini tekrarladı. Benden alacaklı olanlar varsa söylesin. Bunun üzerine hesaptan biri kalkıp, üç dirhem alacağı olduğunu söyleyince hemen ödedi. Hastalıklarının arttığı günlerde, eshab kirama yaptığı vasiyetlerden biri de şöyleydi. Müşrikleri Arabistan'dan çıkarınız. Size gelen elçilere benim yaptığım gibi ikram ve ihsanda bulununuz. Vefatından beş gün önceydi. O gün hastalığı biraz hafifledi ve mescidi teşrif edip minbere çıkarak şöyle buyurdu. Ey eshabım! Hiçbir peygamber ümmeti içinde ebedi olarak yaşamadı. Biliniz ki ben de Rabbime kavuşacağım. Muhakkak ki siz de Rabbinize kavuşacaksınız. Dünyada hiç kimse kalmaz. Her şey Allah'ın iradesine bağlıdır. Allah'ın takdir buyurduğu zaman ne öne alınır ne de o zamandan kaçılır. Sizinle buluşacağımız yer Kevser Havzı'nın başıdır. Her kim benimle Kevser havzı kenarında buluşmak isterse elini ve dilini korusun. Günahlardan sakınsın. Ey hesabım. Allah kullarından birini dünya hayatıyla ahiret hayatını seçmekte serbest bıraktı. Fakat bu kul ahiret hayatını seçti, buyurdu. Hazreti Ebubekir radıyallahu anh Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu sözleriyle vefatına işaret buyurduğunu anlayarak ağlamaya başladı. Efendimiz aleyhisselam, Ağlama ya Ebu Bekir! buyurdu, onu teselli etti ve Bana her bakımdan en faydalı olanınız Ebu Bekir'dir. Mescide açılan kapılardan Ebu Bekir'inki hariç hepsini kapatın buyurdu. Sonra minberden inerek Hazreti Ayşe annemizin odasına döndü. Vefatına üç gün kala bir yatsı vaktinde namaz için ezan okunmuştu. Efendimiz aleyhissalatu vesselam namazın kılınıp kılınmadığını sorunca Cemaat sizi bekliyor efendim denildi. Cemaate gitmek istedi. Lakin cemaate gidecek gücü bulamayınca, Ebu Bekre söyleyin namazı kıldırsın buyurdu. Bu emrini üç defa tekrarladı. Ve üç gün cemaatle Hazreti Ebu Bekir radiyallahu namazı kıldırdı. Sevgili Peygamberimiz ve vesselamın vefat ettiği günün sabahı, o sabah namazı vaktinde mescide açılan odanın kapısındaki perdeyi kaldırdı. O an Ebubekir radıyallahu an cemaate sabah namazını kıldırıyordu. Esabına bakıp onların namazda saf tutup durduklarını görünce sevindi, tebessüm etti. Sonra da mescide girdi. Resulullah'ın teşrifini fark eden Hazreti Ebu Bekir, mihraptan çekilmek üzereyken, Efendimiz aleyhisselam eliyle yerinde durmasını işaret etti. Oturduğu yerde Ebu Bekir anh'a uyarak, kendileri de sabah namazını kıldı. O gün hastalığı hafiflemişti. Namazdan sonra eshabı kirama dönüp, Ey insanlar! Siz Allahu Teala'nın hıfzındasınız. Ve sizi Allahu Teala'ya emanet ettim. Takva üzere olun. Allahu Teala'dan korkun. Allahu Teala'nın emrini tutun ve itaat edin. Ben bu darı dünyadan ayrılırım buyurdu ve odasına geçti. İşte Eshab-ı Kiram'ın kendilerine son görüşü bu oldu. İki cihan güneşi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hz. Ayşe annemizin hücresine girip yattığı sırada Üsame bin Zeyd radıyallahu an geldi. Efendimiz 23 senelik peygamberlik müddetinde son olarak Suriye tarafında Bizans üzerine gidecek bir ordu hazırlamıştı. Bu orduya komandan tayin ettiği Üsame bin Zeyd'e hareket etmesini buyurdu. Bu sırada hastalığı şiddetlenen Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kızı Hazreti Fatıma radiyallahu anı çağırdı, kulağına bir şeyler söyledi. Fatıma annemiz ilk önce ağladı. Sonra çağırıp yine bir şeyler söyleyince gülmeye başladı annemiz. Olay sonra öğrenildi. İlkinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, Kızına vefat edeceğini söylemiş, annemi ağlamıştı. Sonra da, sana müjde olsun ki, bütün ehlimden önce sen bana kavuşursun buyurmuş. Bunun üzerine annemiz de sevenip gülmüştü. Vefat edecekleri sırada, Hazreti Ali'ye radiyallahu an Hazreti Ayşe'ye radiyallahu anh'a vasiyette ve nasiyatte bulundu. Bu sırada ağlayıp gözyaşı döken Hazreti Fatıma annemize "Kızım, bir miktar sabreyle ağlama. Zira hamileyi arş melekler senin ağlaman üzerine alaşırlar." buyurdu. Mübarek elleriyle gözyaşlarını sildi kızının. Teselli verip Allahu Teala'dan sabır vermesini diledi ve "Ey kızım, benim ruhum kabz olacak." İnna lillahi ve inna ileyhi raciun diyesin. Ey Fatıma, gelen her musibete bir karşılık verilir buyurdu. Bir müddet güzel gözlerini kapayıp sonra bundan sonra babana üzüntü ve keder tası olmaz. Zira fani âlemden ve mehnet yerinden kurtuluyor buyurdu. Sonra hanımlarına nasihat buyurdu. Torunları Hazreti Hasan ve Hazreti Hüseyin'in yanına aldı. Onlara şefkatle bakarak alınlarından öptü. Sonra da Hazreti Ali'yi yanına çağırıp, mübarek başını onun koluna dayayarak oturup, Ya Ali! Zimmetimde olan filan Yahudinin şu kadar malı vardır. Asker hazırlamak için almıştım.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 Rebiüle ayının on ikisi Pazartesi günü öğleden evvel Cebrail aleyhisselam geldi. Ya Rasulullah, cennetleri süslediler, huri ve Rıdvan donandı. Allahu Teala sana hiç kimseye verilmeyen çok şeyler ihsan etti. Kevser havzu, makamı mahmud ve şefaat ümmet verdi. Kıyamet günü sen razı oluncaya kadar ümmetini bağışlar. Melekül Mevt, ölüm meleği kapıda beklemektedir. İçeri girmeye izin ister. Şimdiye kadar kimseden izin istememiştir. Bundan sonra da istemezler. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in izni üzerine Azrail aleyhisselam içeri girip selam verir. Sonra Ya Resulallah Allah-u Teala beni senin huzuruna gönderdi. Senin emrinden dışarı çıkmamamı buyurdu. Dilersen şerefli ruhunu kabzedip ulvi aleme yükselteyim, yoksa dönüp gideyim dedi. Cebrail Aleyhisselam, ey Habibullah, Allahu Teala sana müctahktır, aşıktır dedi. Sonra selam verip beda ederken, ey Muhammed. Ey Ahmed, sallallahu aleyhi ve sellem, bundan sonra vahi için bir daha gelmem ve Hak Teala'nın haberini yeryüzüne getirmem. Benim maksudum ve matlubum sendin yar Allah dedi. Bundan sonra Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ey Azrail, vazifeni yap buyurdu ve mübarek ruhunu. Azrail aleyhisselam kabzetti. Böylece Resul i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hicretin on birinci yılında yani miladi 632 yılında, Rebu'yle velayının on ikisinde pazartesi günü vefat etti. Öyle üzüldüler ki sanki güneşleri kararmış gitmişti. Günlerce çoğunun dili tutulup bir müddet konuşamaz oldu ashabın. Gözyaşı döktüler. Ebubekir radıyallahu anefendimiz sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yanına girdi, mübarek yüzünden örtüyü kaldırdı. Mübarek Alnından öptü. Sonra başını kaldırıp, Tekrar alnından öptü. ''Ah dostum'' dedi. Sonra mübarek pazosunu öpüp ağladı. ''Anam babam sana feda olsun. Dirin ve ölün temiz, Tayyip ve ne güzeldir'' dedi. Eğer ihtiyarımız elimizde olsaydı, Canlarımızı yoluna feda ederdik. Eğer sen bizi menet meseydin, gözlerimizden pınarlara akıtırdık. Dedi. Sonra Salatu Selam okuyup, Ya Resulallah, bizi Rabbinin katında hatırla. Dedi. Sonra dışarı çıktı. Hazreti Ebubekir radıyallahu an eshabı kiramı ve ehlibeyti teselli etti. İlk anda bu acı haber üzerine çok şaşıran Hazreti Ömer radıyallahu an Hazreti Ebubekir radıyallahu anı dinleyince kendine geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin cenazesi vefat ettiği günden sonra salı günü yıkandı ve kefenlendi. Yıkama işine bizzat Hazreti Ali radıyallahu an ve birkaç kişi katıldı. Efendimiz gömleği üzerinde olduğu halde üç kere yıkanıp üç kat yeni beyaz kefene sarıldı. Bundan sonra mübarek cesedi sedir üstüne konulup bulunduğu odanın kapısı esabı Kiram'a açıldı. Esabı kiram Grup grup odaya girip cenaze namazını kıldı. Salıyı çarşambaya bağlayan gece yarısı mübarek ruhu alındığı yerde defne olundu. Mübarek cesedini kabre Hazreti Ali radıyallahu an, Üsame radıyallahu an ve Abdurrahman bin Aff radıyallahu an indirdi. O iki cihanın sultanıydı. İnsanların ve cinlerin peygamberiydi. O kabirden ilk önce o kalkacak kıyamet günü. En önce o şefaat edecek. En önce onun şefaati kabul olacak. Cennet kapısını önce o açacak. Sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi metheden şu iki beyitle bu bölümümüzü nihayet erdirelim. Hazreti Ayşe annemiz Türkçesi şu olan dizelerle veda ediyordu çok sevdiği eşine. Eğer Mısır'dakiler Peygamber Efendimiz'in yanaklarının güzelliğini işitmiş olsalardı, güzelliği dillere destan olan Yusuf aleyhisselamın pazarlığında hiç para vermezlerdi. Bütün mallarını onun yanaklarını görebilmek için saklarlardı. Zilihayı Yusuf aleyhisselama aşık oldu diyerek kötüleyen kadınlar, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin, o parlak alnını görselerdi, ellerinin yerine kalplerini keserlerdi de, acısını duymazlardı. Ve bir hatırat. Ayşe annemiz anlatıyor. Bir gün kendisiyle beraberken mübarek nalınlarının kayışlarını çakıyordu. Ben de iplik eğriyordum. Mübarek yüzüne baktım. Parlak alnından boncuk boncuk ter damlıyordu. Ter damlası her tarafa nur saçıyordu. Gözlerim kamaşıyor. Şaşakaldım. Bana doğru bakıp, ''Sana ne oldu ki böyle dalgın duruyorsun?'' buyurdu. ''Ya Resulallah, mübarek yüzünüzdeki nurların parlaklığına ve mübarek alnınızdaki ter tanelerinin saçtıkları ışıklara bakarak kendimden geçtim.'' dedim. Kalkıp yanıma geldi. Gözlerimin arasını, alnımı öptü ve, Ya Ayşe, Allahu Teala sana iyilikler versin. Beni sevindirdiğin gibi, seni sevindiremedim buyurdu. Servi alem. Sana aşık olup da yanarım. Her nerede olsam o güzel cemalin ararım. Kabe kavseyin tahtının sultanı sen, bense hiçim. Misafirinim dersem saygısızlık sayarım. Her şey cihanda senin şerefine bilirim. Rahmetin yasa bana her gün olur baharım. Herkes Kabe'yi tavaf için gelir Hicaza Ben sana kavuşmak için dağları aşarım Saadet tacına kavuştum ben rüyada Ayağın toprağa serpildi yüzüme sanarım Dostunu Öven Aşıkların Bülbülü Ey Cami, Divanında Şu Yazılar Oluyor Tercümanım, Dili Sarkmış, Susuz Kalmış Uyuz Bir Köpek Gibi, Senin ihsan Denizinden, O Denizden Bir Damla Arzularım. İnşallah kendisiyle şu günahlarımızdan sıyrılabilirsek, Müslümana yakışan bir hayat yaşayabilirsek, o her kezin yüzünün kara olduğu ahiret pazarında kendisiyle görüşen ve onun sancağı altında toplananlardan oluruz. Sallallahu aleyhi ve sellem.